Düzensiz Saldırılar Bedir'in ve onu izleyen küçük seferlerin önemli bir sonucu da, Cüheyne ve Kızıldeniz'deki diğer komşu kabilelerin Medine'ye müttefik olmasıydı. Bu, Mekke kervanlarının Suriye'ye giden sahil yolunu kesmek demekti ve şu soruyu akla getiriyordu. Doğu, Batı ve Kuzey'den kervan yollarını kontrol altına alarak, Kureyş'i zayıf bir konumda bırakmak mümkün değil miydi? Bu gizli tehlike Kureyşlilerin gözünden kaçmıştı. Fakat Kureyşliler kuzey doğudaki Basra Körfezi'nde Irak'a giden yol üzerindeki Süleym ve Gatafan kabileleriyle ittifaklarını güçlendirmişlerdi. Bu kabileler Mekke ve Medine'nin doğusundaki Nejd ovasında yaşıyorlardı. Mekke'den giden kervanlar yedinci konaklarını Süleym kabilesinin verimli topraklarında yapıyorlardı. Kureyşliler özellikle bu kabileyi Yesrib sınırlarını yağmalama konusundaki hiçbir fırsatı kaçırmamaları için teşvik ediyorlardı. Bunu takip eden aylardan birinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Vaha'nın doğusunda yapılacak olan üç saldırıya karşı uyarı aldı. Bu saldırılardan ikisini Süleym birini Gatafan kabilesi yapacaktı. Her seferinde onlar saldırıya fırsat bulamadan onları kendi yerleşim bölgelerinde bastırdı ve onun geldiği haberini duyan kabile adamları kaçtılar. Fakat bu yürüyüşlerden biri özellikle başarılıydı. Gatafan kabilesinin salebe ve muharip kollarına karşı yapılan yürüyüşte peygamber sallallahu aleyhi ve sellem necdin kuzeyindeki kayalıklarda gizlenen bu bedevileri salebeden müslüman olmuş bir bedevinin rehberliğinde bastırmak istedi. Oradan kuzeye doğru muharip kabilesinin yerleşim bölgesine doğru ilerlerken yağmur başladı. Aralarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de bulunduğu bir grup adam sığınmaya fırsat bulamadan ıslandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adamlardan biraz uzaklaştı, bir ağacın yanında soyunup giyeceklerini ağaca astı ve kurumasını bekledi. Ağacın altında yatarken onu uyku bastırdı. Onların bu hareketleri görmedikleri birçok kişi tarafından gözleniyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uyandığında karşısında kılıcını çekmiş bir adam buldu. Adam peygamber aleyhissalatu vesselamın haber aldığı saldırıdan sorumlu olan muharibin şefi Dusur idi. Ey Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem bugün seni bana karşı kim koruyacak? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah dedi. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam beyazlar giymiş bir adam olarak göründü ve adamı göğsünden geriye doğru itti. Kılıç Dusur'un elinden düştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kılıcı aldı. Cebrail Dusur'un önünden kayboldu. Dusur bir melek gördüğünü anlamıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seni bana karşı kim koruyacak diye sordu. Dusur hiç kimse dedi. Ve şu sözlerle devam etti. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederim. Peygamber aleyhissalatü vesselam adama kılıcını geri verdi. Birlikte Müslümanların kamp yerine gittiler ve Dusur'a din konusunda bilgi verildi. Dusur daha sonra kabilesinin yanına döndü ve onlara İslam'ı tebliğ etmeye başladı. Ordu, Necd'den dönene dek, Kâb İbni Eşref, Mekke'den ayrılmış ve Medine'den çok uzakta olmayan Beni Nadir kabilesi arasındaki evine ulaşmıştı. Onun, Kureyş'i öç almaya teşvik eden şiirlerinin yanı sıra, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ve arkadaşlarını aşağılayan şiirleri de vardı. Arabistan'da tutulan bir şair, insanların tümünün görünüşünü temsil ediyordu denebilir. Çünkü böyle bir şairin mısraları dilden dile dolaşırdı. Şair eğer iyi ise iyilik kaynağı, kötü ise de kötülük kaynağı olurdu. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti. Ya Rabbi beni Kâb ibn kurtar. Sen dilediğinden kurtarırsın. O hem kötülük yayıyor hem de kötü şiirler okuyor. Ve yanındakilere... Kim Bana Bu Kadar Kötülük Yapan İbne Eşref'e Karşı Çıkar? İlk Gönüllü Evsli Sad İbni Muaz Radiyallahu Anh'ın Kabilesinden Muhammed İbni Mesleme radyallahu Anh idi. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem Ona Sad'a Danışmasını Söyledi Ve Dört Gönüllü Daha Buldu. Bu Beş Gönüllü Yalan Söylemeden Hile Yapmadan İbne Eşref'e Yaklaşılamayacağını Biliyorlardı. Aynı zamanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bunları yasakladığından da haberdardılar. Bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gittiler ve ona zihinlerini meşgul eden bu konuyu açtılar. Hazreti Peygamber onlara amaçlarına ulaşmak için her şeyi söylemekte serbest olduğunu ve Kâbe'nin da kendilerine savaş açtığını söyledi. Kabı aldatarak evinden dışarı çıkardılar ve öldürdüler. Paniğe kapılan nadir Yahudileri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gittiler ve başkalarından birinin sebepsiz yere öldürüldüğünü söylediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelenlerin çoğunun kaap gibi İslam'a düşman olduklarını biliyordu. Bunu hayal kırıklığı içinde kabul etmek zorunda kaldı. Fakat Yahudilere düşmanca düşüncelere hoşgörü gösterilse de düşmanca etkinliklere hoşgörü gösterilemeyeceği bildirilmeliydi. Eğer o da kendisi gibi düşünen diğerleri gibi davransaydı, haince öldürülmezdi. O bizi incitti ve aleyhimizde şiir yazdı. Sizden hanginiz bunu yaparsa öldürülecektir. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onları bağlılık anlaşmasından başka özel bir anlaşma yapmaya davet etti. Onlar da kabul ettiler.